Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Bir suçlu gibi ezik Radyo için yazan Mahmut Tuna Boylu. Yöneten Ergin Orbay, Efektör Metin Macum. Teknik yapım İsmail Hemikli Aygün Gökçen. Oynayan sanatçılar... Anne Majide Tanır. Cemile Sermin Hürmeliç. Raşit Kerim Akşar... Nazmi Memtaşerinci, Tahsin Ertan Savaşçı, Veysel Altan Erkekli, Halis Şahap Sayılgan, Kadın Güven Çulhaoğlu, Adam Orhan Aran. Cemile. Cemile. Evet anne. Bakıver kızım şu çaya demlenmiştir Peki Daha olmamış Acıktın mı Yoo senin için Benim yüzümden sen de geç yapıyorsun kahvaltını of, Ne sıkıntılı hava Yaprak kımıldamıyor Rüzgar çıksa yağmur yağsa biraz Her yan kavruldu Yağmur romatizmalarına iyi gelmiyor biliyorsun Olsun Canım yağsın istiyor şöyle şakır şakır Oh gönlüme göre Ortalık serinlerdi biraz Serçeler gibi ölüp gideceğiz sıcakta. Bir şey olmaz Hem yaz bitiyor zaten Şunun şurasında ne kaldı güzel Son sıcaklar bunlar Şu bahçe şu evi gölgeleyen Koca çınarda olmasa hiç dayanılmaz bu sıcağı Sabah uyandığımda bahçe duvarının dibinde Üç beş kedi uyukluyordu Oraya buraya eski gazete parçaları savruluyordu Az da olsa bir esinti vardı Belki dedim belki bugün serin olur Rahatlarım Soluğum kesilmez içim daralmaz böyle Ama nerede Saat kaç oldu Ona geliyor Aa, O kadar oldu demek Nazmi uyanmadı mı Uyanmadı Öğleden önce uyandığı var mı ki Kim bilir nerelerde sabahladığı Bilmezmiş gibi konuşma anne Geldiğini duydun mu gece Duymadım Öyle erkende yatmadım zaten Kulağını çekmeli biraz Sıkılamalı Nazmi mi koca adam anne Sanki çocukmuş gibi Çocuk değil de ne ya Çocuk olmasa böyle yapar mı Aylak aylak dolaşıp evi barkı boşlar mı Sana kalsa ben de çocuğum Öylesin tabii. Ne oldu neyin var yani... Neyin var Yok bir şey Şimdi geçer Son günlerde durup dururken böyle oluveriyor Şurama Ay Görüşme bir sancı saplanıyor Tamam Geçti Geçti artık bırak Haklarını düzenli kullanmıyorsun Kullanıp da ne olacak sanki Öyle deme hep o haplar yaptı ne yaptıysın? Daha neler aç karnına yutuyorsun da ondan Çiğneyerek içeceksin İstersen doktora gidelim bugüne. Geçti dedim ya Hem doktora gidip de ne olacak Doktor kısmı siz gençler için Biz geldik gidiyoruz Sabah sabah nereden çıkardın bu sözleri Anlaşıldı senin canın sıkılıyor Kaç gündür dışarı çıktığın da yok evden Kapalı kaldım Radyoyu açayım mı Bakalım ne var ne yararı var şimdi Neye ne yararı var İçimdeki sıkıntıya Bak gördün mü dediğim gibi canın sıkılıyor senin Benim sıkıntımdan ne olacak Asıl senin canın sıkılıyordur Benim yüzümden kaçtır Arkadaşlarını bile gördüğün yok Sen düşünme beni Açayım radyoyu E aç bakalım aç aç Seni gördüğüm sayman Hop Anne Ne var Düşündüm ki Neyi Biliyorum yine kızacaksın bana Neymiş söyleyelim Şu üst kattaki iki odayı kiraya versek diyorum Olmaz Neden olmaz Olmaz işte. Kestirip bakma olmaz diye Olmaz dedim üsteleme Ama biliyorsun durumumuzu Ne varmış durumumuzda açmayız, açıklamayız Değiliz elbet ama niye boş dursun koskoca iki oda Boş durana dek işe yarar Israr etme olmaz o kadar Yukarı çıkıp baktığın yok ki Döşemeler kabarmış sıvalar dökülmüş Dökülmüşse dökülmüş Hem zaten sen istesen de istemesen de Karar verdin öyle mi Ben istesem de istemesem de Zaten bu evde beni dinleyen yok ki Neden böyle söylüyorsun anne Kim dinlemiyor ki seni Sen Nazmi kim olacak Şu radyoyu kapatın. Ne güzel dinliyordum Niye kapattın Artık radyoda mı dinletmeyeceksin bana Anne bazen öyle çocuklaşıyorsun ki Beni daha iyi duyabilesin diye kapattım İstiyorsan açayım istemem kapattıktan sonra Bugünlerimi büyüttüm ben sizi Yüzüme radyo kapatsınlar Sözümü dinlemesinler diye tabii yaşlandım artık Kocadım İlk oluyorum sizi evde söz hakkım kalmadı Tamam anne tamam Kusura bakma ne var ki bunda büyütecek Hem ikide bir böyle şeyler söyleyip durma gücüne gidiyor Gücüne gitse bana danışmadan iş yapmaya kalkmazsın İkide bir evi kiraya verelim diye tutturmazsın Baban sağ olsaydı inan sağ olsaydı o da benim gibi düşünürdü anne Düşünür müydü Verir miydi evinin yarısını elin yabancılarına Neden vermesin? Verirdi öyle mi Kim bilir belki de ne yapacağı ne belli olmazdı ki... ...onun nazmi de ona çekmiş. Bazen çıkıp verecek sanıyorum. Ne zaman bir korna sesi duysam... ...ne zaman kapının önünden gürültüyle... ...bir kamyon geçse... ...içinden hep o inecek sanıyorum. O yorgun haliyle... ...o uykulu gözleriyle. Ne çok hastalanırdı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. İkide bir mafsal ağrıları tutardı... ...sonra baş ağrısı, bulantı... Kesik kesik öksürüp dururdu Hep hava değişikliğinde Bir yerlerde durmazdı ki bugün burada yarın başka yerde Demek verirdi diyorsun Öyle mi Evet Senin için de iyi olacak göreceksin Yeni yüzler yeni insanlar böyle sıkılıp durmazsın o zaman Konuşacak dertleşecek birileri olur Yarından tezi yok Tahsin amcaya söylerim O iyi bir kiracı bulur bize Kime Tahsin amcaya Müzeyyen'in babası canım Ah Biliyorum Tahsin Sarı Tahsin Hı. Şoförlük yapıyor mu daha o Yapıyor. O taksiyle mi O taksiyle Baban kefil olmuştu alırken kaç kere söyledim Bırak şu kamyonculuğu Uzun yol sana göre değil yaşlandın artık Sat şunu taksicilik yap Olmazsa aç bir dükkan Dinlemedi Aklını esene yapardı Ne? Müzey ne yapıyor Nişanlandı dediydin Öyle Düğünü var yakında ha, İyi iyi Hayırlı olsun Damat neciymiş Memur Sarı Tahsin i̇yi Kızı büyüttü de kocaya veriyor demek Baban da işte şurada Şu çınarın gölgesinde Rakısına tavla oynarlardı Ne günlerdi Baban derdi ki Bu çınar tıpkı Bizim aile gibi o kol budak saldıkça Bizim ailede çoğalacak Hı -hı. Kol budak salacak Ne de çoğaldık dal budak saldık ya Hı -hı. Ne dedin Yok bir şey Bir de seni evlendireydik Aman anne Öyle deme biliyorum benim yüzümden Beni yalnız bırakmak istemediğinden Ben öyle koca delisi kızlardan değilim Değilsin bilirim Ama senin de hakkın bu kızım Evlenip yuva kurmak evi olmak Biraz geç olmadı mı ben çaya bakayım yeter demlendi Neden geç olsun hiç bile Gençsin güzelsin Otuzunda güzellik işe yaramıyor Ne olmuş otuzundaysan Hem otuzda nereden çıkardın Aa, O kadar olmadı ki Bırak şimdi bunları anne bırak Uzak bardağında çayını koyayım Peki peki ha? Ah bu sıcak Her yan kavruldu Bu bahçe Şu çınarda olmasa serçeler gibi of tere battım şimdi ha tam da çamaşırın ortasında geliyorum geliyorum nazmi yine sokak kapısını açık bırakmış giderken gelen bahçeye dalıyor ...her yerimde sabun içinde kim acaba? Özür dilerim... ...rahatsız ediyorum. A, bu, bu, buyurun, buyurun... kim aradınız? Tahsin Bey gönderdi beni. Tahsin Bey mi? Evet, Oktay Bey'in kayınpederi. Aynı dairede çalışıyoruz Oktay Bey'le. Yoksa yanlış mı geldim? Sokaktaki çocuklar burayı tarif etmişlerdi ama... Burayı mı tarif ettiler? Evet, şu kiralık ev için... Ha, evet evet burası affedersiniz Birden hatırlayamadım da içeri gülün Teşekkür ederim Şey çamaşır yıkıyordum da Ortalık biraz dağınık İsterseniz başka zaman geleyim Yok yok buyurun Adım Raşit Sizi böyle rahatsız Zamansız rahatsız etmek istemezdim ama Ancak fırsat bulabildim işte ah, Rica ederim rahatsızlık ne demek Hemen görebilir miyim Neyi şu kiraya vermek istediğiniz yeri tabii, Tabi tabi buyurun çıkalım A, Aslında üst katın merdivenleri ayrı ama Şimdilik buradan da çıkabiliriz İşte burası Nasıl buldunuz Güzel Biraz harap görünüşü var ama Bir iki küçük onarımla düzelir Haklısınız kapının gıcırdamasından belli Döşemeler iyice kabarmış Sıvalar da dökülmüş Sıvamak gerekecek Şey e, Hanımınız sonra mı gelecek Genellikle ev görmeye hanımlar gelirdi Evli değilim Değil misiniz ama Evet evet. Bekara ev vermiyorsanız Yo yo madem Tahsin amca uygun gördü Teşekkür ederim Bekar olunca ev bulmak biraz güç oluyor Haklısınız Şey e, sorma ayıp olacak ama Kiminiz kimseniz yok mu? Yok Yalnız büyüdüm sayılır Yaşlı bir annem vardı memlekette Felçliydi Beş ay önce kaybettim Özür dilerim Sormama gücenmediniz ya Yok yo, neden güceneyim Ev sahibi olarak kiracınızla ilgili bazı şeyler öğrenmek istemeniz normal O bakımdan sormamıştım Tabi biliyorum Memlekette bir evim var Annem ölünce koca evde yalnız kaldım Baktım Sıkıcı geliyor Tayinimi istedim Beni bağlayan bir şeyde kalmayınca Anlıyorum Burayı seversiniz umarım Şimdiden sevdim bile Çok değişik güzel bir yer Biraz kalabalık yalnız Bizim oralarda gidip geldiğiniz yer sınırlıdır İşten eve Evden işe Bazen de kahveye filan İnsanın bir ailesi Sorumlulukları olmayınca Büsbütün sıkıcı oluyor. Cemile Cemile Anne, uykudaydı Öyle olunca uykusu geliyor malum yaşlılık Geliyorum anne Buyurun Raşit bey aşağıya inelim Annemle tanışırsınız İşte annem Anne bu da Raşit bey Raşit Bey mi? Öpeyim efendim ...el öpenlerin çok olsun... ...kimlerdensin çıkaramadım... ...anne... ...bu beyi Tahsin amca göndermiş... Yukarıki odalar için... ...kiracı mı? Evet... ...uygun görürseniz efendim... ...evinizi tutmak istiyorum... ...ben ne diyeyim... ...Cemile bilir... ...öyleyse sorun yok yani... ...biz Cemile hanımla anlaştık... ...evet anne... ...sen ne diyorsun... ...bilmem ki nasıl istiyorsan öyle olsun... ...Tahsin amcan uygun gördüyse... Benim gitmem gerekiyor Otele uğrayıp hesabı kestireceğim Sonra bir iki küçük eşya almam gerek Siz bilirsiniz Şimdi de hoşçakalın Sağ olun efendim İlginiz için teşekkür ederim Cemile Hanım Rica ederim ee, Nasıl buldun anne Efendi bir adama benziyor Yetecek mi peki iki oda onlara Kimsesi yokmuş Yok muymuş? Evli değilmiş. <Gülüyor> Baban da çok bekledi Deden de çok bekledi <gülüyor> hey, Kimse yok mu Allah Allah Nereye gitti bunlar Oo, Nazmi Bey Sonunda evin yolunu bulabildin demek Sevgili ablacığım Sevgilerimi Ve de saygılarımı sunarım Lütfen geri çevirmeyin Sen yine içmişsin İçme Ben sen buna içmek mi diyorsun Benim içtiğimi <gülüyor> elin adamı kulağına döküyor Na, Böyle böyle Ayak <gülüyor> kaplarını çıkarsaydım bari Canım çıkıyor yerleri temizleyeceğim diye Aa, Özür dilerim kabalık ettim Böyle güzel döşemelerin üstünde Amuda kalkıp yürümeliydin değil mi Şehane bak koca koca odalar Dalga dalga kabarmış döşemeler ...emektar divanlar... ...zedirler, koltuklar... ...bulanık aynalar... ...naftalin kokusu... ...ne manzara... Beğenmiyorsan gelmezsin... Neden gelmeyecekmişim... ...seviyorum evimizi... ...şu ikide bir kafamı çarptığım çamaşır iplerine... ...mutfağa girerken burnuma sürtünen... ...o ıslak çamaşırlara... ...miş gibi çoraplara bayılıyorum... ...bayılıyorum... Kime ne diyorsun senin kirlilerin onlar... Biliyorum benim kirli. Sen adam olmayacaksın Nazmi. Bunu sonu neye varacak böyle? Siz hayatta niye arıyorsunuz sevgili ablacığım? He? Adam olmak ne demek? Saçmalayıp durma. Doğru dürüst otur şu koltuğa da sana kahve yapayım. Eh, oturayım, oturayım. Ayakkabılarımı da çıkartayım. Sonra şu radyodaki şarkıyı dinleyeyim. Oh, en iyisi dinlememek. Ne olur ne olmaz Anacığım derin uykusundan uyanabilir Neme gerek İşte kahve Sağ ol Eline sağlık e Ne kadar kızsan da kardeşini seversin Bu kadar içmesen olmaz mı Nazmi Kendini topla artık Aylaklığın sonu yok Liseyi bitirmeden bıraktın Şoför olacağım diye tutturdun Annem kahroluyor senin yüzünden belli etmiyor ama çok üzülüyor Üzülüyor mu? Bak bu çok iyi işte Nasıl oluyor da üzülüyor ha? Ben onun sadece babama üzüldüğünü sanırdım Saçmalama istemiyor işte istemiyor şoför olmanı Peki neden ha? Neden? Biliyorsun bunu sorup durma daha Hadi hadi elin yüzünü yıka da yat <gülüyor> Başım dönüyor oğlum Buraya divana uzan öyleyse Ver şu fincanı bana <gülüyor> Alın ıslak bez ister misin getireyim? Ha ya, ya istemem. Bak Nazmi istersen annemle yeniden konuşuruz. Nasıl üzüldüğünü görüyor, belki yumuşar izin verir. Nazmi. Aa. Nazmi. Aa. Sızmış. Ah Nazmi. Abi. Ne oldu bu sefer? Çok özür dilerim. Su almam gerekti de. Asıl ben özür dilerim. Şey böyle sabahlıkla. İnanın birdenbire çıktınız önüme. Bir yeriniz acımadı ya. Hayır hayır. Özür dilerim. Bu halin ne? Yanakların al al olmuş. Niye titriyorsun? Şey anne. Ne şeyi? Söylesene çatlatma. İnsanı da söyle hadi, ne oldu? Bahçeye çıkmıştım. E, tulumadan su çekecektim. E? E, Raşit Bey'le çarpışıverdim. çarpışıp erdim. Bir yaşıma daha girdim. Çarpıştın mı elin adamıyla? Evet. Kızım sen bu sakarlıktan ne zaman vazgeçeceksin? Sabahlıkla kapı aralarında elin adamıyla çarpışıyorsun. Büyütme bu kadar anne olan oldu. Alışamadım işte. Dün bir bugün iki. Tüm. Tövbe kendine çeki düzen ver Böyle sabahlıkla dolaşma Gündüz gözünü ortalarda Elim bekar adamını eve kiracı diye aldın Ses çıkarmadım Bakalım daha neler gelecek başımıza Ne var bunda anne kucaklaşmadık ya Ne yapıydın bari Tövbe tövbe Sabah sabah insanı günah sokma Giyin hadi git hadi. Yanlış iş yaptık biz yanlış Ne var ne oluyor anne? Ne zaman geldin sen eve ee, Biraz geç Arkadaşlarla beraber Arkadaşmış ben bilirim böyle arkadaşları ee, Ne olmuş arkadaşlarıma Daha ne olacak evin yolunu bildiğiniz var mı sizin Kendini bunun için ne diye üzüyorsun Azıcık gecikiverdik işte Hani benim öpücük ha? bırak, Anne. Bırak. Hadi, bırak. hadi hadi hadi gel gel, gel. Bir barış alın bak, bak bu son billahi ha. son Bu kaçıncı son deyişin ...hep böyle diyorsun... ...sonra bildiğini yapıyorsun <gülüyor> ...annem benim, anam benim... ...ne var kahvaltıda ha? Her gün ne varsa o... ...hadi git bak şu çaydanlığa... ...bugün bahçede yapmayalım kahvaltıyı... ...gözüm almıyor oraya kadar... ...hemen hemen yıldırım hızıyla... Ha, ...deli çocuk... ...aynı babası... ...işte çaydanlık... ...ses vermeye başlamış bile... ...kaynamaya ramak kalmış... ...şimdi bir havlucukla saralım... Saralım ve evet sabırla bekleyelim çayımızı İşte oldu Az sonra bir tepside servis yapabiliriz Buğulu çaylarımızı Ben gidip bahçedeki tulumaları yüzümü yıkayayım. Nazmi kalktı mı? Kalktı yüzünü yıkamaya gitti bahçeye Ne de çabuk Anne abla Bahçede tanımadığım biri var neler oluyor? Şey, e... üstü başı boya içinde ama boyacıya, badanacıya benzemiyor. Kiracı. Anlamadım. Neci neci? Ablana sor. Ablama mı? Kiracı işte. 3 gün oldu yerleşti yukarıya Eee. Benim niye haberim yok peki? Eve geldiğin mi var? Hemen taşı gediğine koyarsın. Bırak şimdi. Bu evin erkeği olarak haberimin olması gerekirdi. Haberin oldu işte. Neyse, neyse. Tatsızlaşmayalım sabah sabah yine. Bari kirayı iki aylık peşin falan alsaydınız. Adamı sık boğaz mı edelim? O sonraki iş. Aaa bir kez yerleştikten sonra işte kadın kısmının atlı bu işlere bu kadar eder Pazarlığı ben yapayım Biz pazarlığı yaptık Hem kadın kısmını akla ermez de ne demek İşinize gelmeyince kadın kısmı der geçersiniz İyi iyi iyi siz bilirsiniz Deyince kavga çıkmazmış Ne haliniz varsa görün Çoluğu çocuğu tepemize üşüşüp tepinmeye başlarlarsa Görürsünüz o zaman Çoluğu çocuğu yok adam bekar Anlamadım bekar mı Koca adam Neredeyse kırkına merdiven dayamış Keyfinin kahyası mısın evlenmez evlenmez Desene o da feleğin sillesini yemişler Konuşmana dikkat et Nazmi o nasıl laf Bırak söylesin anne İçinden nasıl geliyorsa öyle söylesin İkide bir bunu yüzüme vuruyor zaten Ya ne dedik şimdi ne var bunda alınacak ağlayacak Hadi bırak sulu gözünü hadi bırak <gülüyor> Çek, çekil yanımdan çek Cemile Abi. Cemile Oğlum şu yaptığını beğeniyor musun sabah sabah? Hoppala ne dedik ne söyledik şimdi? Daha ne diyeceksin? İkide bir kızın evde kaldığını yüzüne vuruyorsun. Evde kaldıysa evlenmediyse kısmeti çıkmadığından mı? Ah oğlum ah. Babandaki anlayışın zerresi yok sende. Yeter artık anne yeter. Babam babam babam. Sen de ikide bir bunu söyleyip durma. Eve gelmiyormuş. Geldik de ne oldu sanki? Ne oldu? <Gülüyor> Merhaba ah, Siz miydiniz merhaba Nereden böyle Alışverişte çıkmıştı Ya siz Daireden İnsan günün yorgunluğunu ancak böyle yürüyerek atabiliyor üstünden Yürümeyi severim de Siz Ben de Bu sıcakta pek çekilmiyor Denizin serinliği de olmasa Kısaca kente alışmaya çalışıyorum Kolay olmasa gerek yabancı bir kente alışmak İnsan hemen alışamaz Ben olsam yadırgarım uyum sağlayamam Aslında çevreyle uyum sağlamakta güçlük çekmiyorum Askerliğimi buraya benzer deniz kıyısında bir kentte yapmıştım Şey Hep böyle ayakta durarak mı konuşacağız Madem başladık işiniz yoksa eğer birlikte yürüyelim Olur yürüyelim Zaten benim de epeydir buraları gördüğüm yoktu hep evde mi oturursunuz? Pek oturmak denmez. Çalışıyorum. Dikiş, nakış, para getirmiyor ama elimden başka iş de gelmez. Annem de çok yapardı. Felç olmadan önce. Kanaviçeler, danteller. Yanlış söylemedim ya. Hayır söylemediniz. Doğrusunu isterseniz ben pek anlamam. Üstelik akıl da erdiremem. Onca kanaviçe, dantel, nakış insanın bütün bir ömrünü alır. Zor ama zevkli. Zevkli olduğu kesin. Kimse kadınları bu işi yapmaya zorlamıyor. Ya şu kanepeye oturalım mı? Siz bilirsiniz. Yorulmuşum. Oturunca farkına vardım. Hep böyle kalabalık mı olur bu cadde? Hep. Sıkılır mısınız? Yok, hayır. Konuşmak istemiyor gibi bir haliniz var da Şey Ben de aslında kolayca konuşabilen biri sayılmam Ama Başlayınca da sürdürmek isterim Tutukluğum geçer Hele gençken Yani lisede filanken Tanımadığım insanlarla hiç konuşamazdım Şurada büfe var Soğuk bir şey içer miydiniz Yok susamadım bunun susuzlukla ilgisi yok İnsan oyalanıyor Yanlış anlamayın lütfen Kır kahveleri, pastaneler, küçük lokantalar Konuşmayı kolaylaştıran yerlerdir diye düşünürüm ben Ya da sığınacak yerler Öyle belki de Anneniz çok iyi bir insan Ama kardeşinizle tanışamadık daha bir kere bahçede karşılaştık o kadar <gülüyor> Neden güldünüz Bahçede karşılaştık dedim diye mi <gülüyor> O konu için yeniden özür dilerim Zarar yok Öyle demeyin Tedbirsizlik ettim bağışlayın lütfen Yalnız yaşamaya alışmış bir insanım ben ee, Bir an kendimi evimde sanmış olacağım Neyse neden söz ediyorduk Kardeşimden Nazmi'den Adı Nazmi demek. Ne iş yapıyor? Henüz bir işi yok. Arıyor. Pek eve de zaten. Anlıyorum. Genç olunca insan... O yaşlarda ben de öyleydim sanırım. İnsan yeni arayışlar içinde kıvranır durur. İçindeki enerjiyi bu kargaşanın içinde bilinçsizce harcayıp tüketir. Sonra da günün birinde gerçek hayata asıl yerine ister istemez döner. Kalkalım isterseniz Kalkalım zaten geç oldu Annem meraklanmıştır Evet haklısınız Şey Size teşekkür etmek istiyorum Neden Benimle konuştuğunuz için Rica ederim artık yabancı sayılmayız Veysel Veysel Ne var ne gördün yine Şuraya bak kayıtların oraya ee, Bakıyorum Nazmi'nin ablası Cemile değil mi o? Dur bakayım. Evet evet o. Vay vay vay vay. Yanındaki de kiracıları. Bunlar işi iyice ilerletmiş anlaşılan. Söylemişlerdi de inanmamıştım. Desene mercimek fırında. Vay canına. Ben de bu kızı oturaklı hanım hanımcık biri sanırdım. Yara bakan yürek yakan cinsinden. Asıl böylelerinden korkacaksın oğlum. Nazmi Bey'imiz ne düşünüyor acaba bu konuda? Anınkisi araba sevdası. Gözünün başka bir şey gördüğü mü var Ya ablasının sevdası ha <gülüyor> Şu perdeleri iyice kapat kızım Güneş girmesin Kapatayım Hava bütün sıcak olacak bugün Nasıl böyle iyi mi daha fazla kapanmıyor. İyi, iyi. Ha şöyle. Haplarımı da uzatıver. Dolabın üstündeydi. Peki. Al. Dur su da vereyim. Hı -hı. Ver, ver. İşte. Oh. Hı -hı. Şu iki hapı da öyle yemeğinden sonra yutacaksın, unutma. Unutma. Bugün nereye gidiyorsun Söyledim ya Müzeyyenlere gelinliğini prova edeceğiz bugün Aa, Düğün yaklaştı demek Ay kafa mı kaldı bende Görsen öyle güzel oldu ki gelinliği Bembeyazdan telden yerlere kadar Duva geniş Tıpkı eski zaman resimleri gibi Ben gidiyorum Unutma haplarını yut Olur yutarım Günaydın anne Nasılsın bugün İyiceyim Ablam nereye gitti erkenden Müzeyenlere gelinliğini dikiyormuş Düğünlü var da yakında ha, Biliyorum Anne şey kusura bakma Hani geçen gün Ne olmuş geçen gün Anla işte bağırdım sana ama istemeden oldu Unuttum bile ben onu Sağ ol anacığım Yaptığım doğru değildi ama biliyorsun işte Bir izin versen Aa, Açma o konuyu Bak el alem evleniyor, iş güç sahibi oluyor, ev kuruyor. Kendine başka bir iş edinmeye bak. Şoförlük babanla başladı, onunla bitti ailemizde. Seni de kaybedemem. Niye kaybedesin anne? Babam şey oldu diye... Aa, ha, neydi o ses? Ha, e, Tahsin amca. Ee? Bugün biraz işi varmış, düğün hazırlıkları falan. E, taksiyi ben çıkartacağım işe. Olmaz. Olmaz dedim sana. Ama anne. Olmaz diyorum. Gidersen hakkımı helal etmem sana. Etme. Anne. <gülüyor> anne. Anne, anne. Anne. İki elim. Anne, yakan da olur. İki. Anne, peki anne. Peki anne, dediğin gibi olsun. <gülüyor> Şiddetli bir sinir krizi geçirmiş dedi doktor. Korkma kalbine bir şey olmamış. İnşallah öyledir. Doktordan iyi mi bileceksin? Kötü durumda olsa hastaneden bırakır mıydı? Hadi hadi telaşlanacak bir şey yok. Eee zavallı kolay değil. Babanı o kazayı unutamıyor bir türlü. Hey gidi koca Rıfat hey. Dağ gibi adamdı. Uzun yol sürücülüğünde... ölümle akraba olur insan tahsin derdi. Çok yaşar, genç ölürsün. Ya. Direksiyon tutkunuydu. Aba otururdu. Durmadan yolu gözlerdi. Çok yer dolaştık birlikte. Çok. Bazen 10 17 saat hep önünde uzayıp giden, hiç bitmeyecekmiş gibi gelen yollarda az birlikte olmadık. Gecenin koyu karanlığında tepeleme yüklü bir kamyonda yüzlerce kilometrelik yollarda her biri birer ateş böceği gibi parlayan kamyonlarda az sabaha etmedik birlikte. Ya. Neyse neyse. Hadi ben gideyim. İyi bak annene kızım. Bakarım Tahsin amca. Sağ ol. Tahsin amca. Efendim. Şey Nazmi nerede? Ee, doktor anneni muayene ederken Yanımdaydı sonra birdenbire Kayboldu hastaneden Sanırım kendini suçlu hissetti Gelir gelin Üzülme Günaydın Günaydın. Çamaşır yıkamıştım da. İplerinizi sormadan kullandığım için kızmadınız ya? Yok. <gülüyor> Neden güldünüz? Gülmek geldi içimde. <gülüyor> Çamaşır yıkıyorum diye mi? Yıllardır yaparım bunu. Pek becerdiğimi söyleyemem ama <gülüyor> idare eder işte. Belli oluyor. Gömleklerin yaka ve kollarını yıkamak zor oluyor. Güzel bir gün değil mi? Biraz serinledi hava Evet Şey Yarın memlekete dönüyorum Neden e, Evi satılar çıkarmıştım gelirken Alıcı çıkmış Koşullarda uygun Dün bir telefon görüşmesi yaptım <gülüyor> Hayırlısı olsun Ne zaman dönersiniz İki gün sonra dönerim sanıyorum Satış işlemleri biter bitmez Bu arada sizden bir isteğim olacak Buyurun nedir? Çamaşırlar Ben dönene kadar ancak kururlar Bakarsanız yağmur filan Keşke yağsa Merak ettiğin topları Teşekkür ederim ha, Sormayı unuttum Anneniz nasıl bugün? İyi eskisi gibi Sevindim Nazmi yani kardeşiniz dönmedi mi hala? Dönmedi Annem de onu sorup duruyor Nerede olduğunu bilsem Üzülmeyin gelir nasıl olsa Haklısınız nasıl olsa gelir Nereye gidebilir ki Cemile Evet anne Bulaşık mı yıkıyordun Evet, yeni başlamıştım daha. Bir şey mi diyeceksin? Reşit Bey döndü mü diye soracak. Reşit değil anne. Raşit. Reşit Raşit, hangi seçti? Işte. Sattmış mı evini? Sattmış. Niye sordun? Hiç sordum işte. Hadi, hadi söyle bir şey diyecektin sen. Hmm, pek mi yabani duruyoruz adama? Yabani mi? Anlaştık. Işte. kaç gün oldu eve yerleşeli daha bir yemeği olsun çağırmadık. Ben düşündüm onu da belki sen istemezsin dedik. Niye istemeyecekmişim? Ne bileyim ben bekar adamı eve kiracı aldım diye kızıyordum da. O başka ne yapalım baştan kabul ettik. Şimdiden sonra çık git yemeyiz ya. Hem iyi adam biraz içine kapanık neyse. Bu akşam çağır şöyle dolma filan da yaparsın bahçede oturur yeriz. El gibi durmayalım Kimsesizlik kötü şeydir Olur bir şeyler hazırlarım ben hmm, Hazırlayın Ne birden yüzünün rengi değişti senin Niye değişsin Ne bileyim ben kızarı verdim işte Hastanısın yoksa Daha neler her zamanki halim Her şeyimden bir anlam çıkarmaya çalışmasan olmaz mı sanki Ay sana kaç kere söyledim anne Şu tabakları masanın kıyısına koyma diye Bak kırıldı işte Aman Yemekler çok güzeldi elinize sağlık Afiyet olsun Laf olsun diye söylemiyorum Nasıl anlatsam Sanki Sanki birden evimi hatırladım Sofrada Artık benim olmayan evimi Anneniz annem gibiydi o da öyle otururdu Sizin çınar bizim bahçedeki asırlık ayva ağacıydı Sonra penceremin altında zeytin yeşilli kalın yapraklı bir sürü çiçek Sonbaharda kadınlar gelir annemden rica eder o çiçeklerden isterlerdi Öksülüklere soğuk algınlıklarına birebir gelirmiş Birdenbire öyle gözümde canlını verdi hepsi Komşudaki nar ağacı Dikenli hünnap Bilir misiniz Hünnapın yemişi iğdeye benzer Hiç görmedim Tıpkı iğde gibidir Bizim bahçede iğde yoktu Az ötemizde boş bir arsa vardı Orada bitmişti Keskin keskin kokardı geceleri Belki bir gün yeniden O çocukluğunu geçirdiğim bahçeyi Okuldan kaçıp dibinde top oynadığımız Keskin kokulu iğdeyi görebilirim Çok duygulusunuz Garip mi karşıladınız Yok hayır ama şiir okur gibi anlatınca Güzellik olur da şiir olmaz mı Bütün bunlar güzel şeylerdi benim için Bir daha yaşayamayacağım kadar güzel Duygulanmamı hoş görün Yemek için yeniden teşekkür ederim Bu duygularımı annenize de söylemek isterdim İyi akşamlar İyi akşamlar İşte yine başladılar Tövbe tövbe, tövbe. Ne yapıyorsun orada pencerenin önünde Ben sana gelirken kavuru kes radyoyla aç demedim mi Aman geliyorum bir adam dur biraz Hadi artık ah. sallanma hadi ah. ah. Azıcık sabretsen olmaz Yeter işteyim bu akşamlık Yok canım Hadi getir şu kavuru Ah oh be Ne güzel hava var dışarıda İnsan bu havada şöyle bahçeli bahçeli bir yerde içmeyi... Bahçeli yerde içmeli ya. Sen yapmıyorsun ama başkaları yapıyor pekala. Kimden söz ediyorsun? Kimden olacak? Senin dünyadan haberin yok. Burnumuzun dibinde neler dönüyor neler? Al işte kabının. Ver canım dur hemen kızma. Ee. Ne dönüyormuş burnumuzun dibinde? Şu şoför Rıfat'ın evinde canım, ha. elin beker adamını eve kiracı diye getirdiler. Az önce de bahçede analı kızlı elin adamıyla oturup bir güzel yemek yediler. Ha. Görülmüş duyulmuş şey mi? Rıfat'ın kemikleri sızlar öte yandı. Demek iş bu kadar ilerlemiş ha? Belki içgüveysi filan girer adam. Her şeyin bir yolu orada mı var? İç güveysi bile olsa böyle nişanlanmadan Nikahlanmadan eve girip oturulur mu Mahallenin adı çıkacak Haklısın haklısın Dükkanda da konuşuyorlar bunun <gülüyor> Bizimki de bakkal dükkanı değil Arı kovalı Giren çıkan belirsiz <gülüyor> Bir şey aldıklarından değil ya Hep ayaküstü dedikodu etmek için <gülüyor> ee, Hadi hadi Aç radyoyu Dolaptan da soğuk su getir Oh İnsan bu gece bir battaniye alıp balkonda yatmalı. Kaçma kaçma adam Hadi, ver şu şişeyi, ver. Yeter işte, Nalis'cim. Nazmi'ye kalmadı. Ey Nazmi, Nazmi... Suzdun mu yoksa be? Hey yol üstündeki araba Kaportan ne yeni Kız gibi motorun var Benzin kokuyorsun Lastiklerin sağlam Uçup gider misin Şoförün olsa Oho Nazmi çoktan kafayı bulmuş oğlum Ver şişeyi ver oh. Hayat buna derim ben işte ...şu mehtaba bak... ...deniz ayaklarımızın altında... ...mezemiz, leblebi, fıstık... ...herkes yesin içsin... ...kesesinden... Hmm. Hmm. ...ne oldu... ...niye gülüyorsun... Hmm. ...niye mi gülüyorum... ...aç gözünü oğlum... ...sen bizim gülmemize değil de şu gazinodakilere bak... ...bak bak bak... ...nasıl gülüp eğleniyorlar... Eğlenmesini biliyorum millet canım... ...tabii ya... ...peşin parayla içtin mi iki kez sarhoş olurmuş insan... Ösmere mi? Bak ösmere. Esmerim mi, Ya şu sarışın size ne elin karısından kızından birader? Sen ne anlarsın oğlum, üçü püçüp sızmasını bilirsin. Bakılma çocuğa Veysel <gülüyor> anlamaz olur mu hiç? O güzel ablası varken benim öyle güzel ablam olacak, ne kadar arkadaşı varsa. Ablamın adını ağzına alma. Sen de Kötü olur sonra Niye kızdın Nazmi'cim ne dedik ki Seninki öküz altında buza Yaz sıcağında kral Yok pirenin kulağı <gülüyor> Bana bakın Ne demek istiyorsunuz siz Açık konuşun karışmam yoksa. Hiç zaman. dedik ya bizimkisi masal Hani Kaftanın ardındadır <gülüyor> Peri padişahının kızıdır <gülüyor> Şimdi kimin koynundadır Bana bakın yeter artık be Serin gel bakalım Otur şöyle ayakta duracak halin yok Horozlanıyorsun bir de Anlat şunu Veysel Kulağına söyle ben duymayayım ayıp olur Bak Nazmiye kardeşim Bu iş aynen şöyle anlayacağım bak Anladın mı şimdi Hey hop nereye gidiyorsun be Kirişi kırdı mı yoksa Çoktan da... Öyle bir çukura düştü ki Çıkamaz ha Yani pırpır pır eder uçamaz <gülüyor> Şimdi hey Raşit bizim nesep. İne İn aşağı. İne kozumuzu paylaşalım yoksa ben çıkarım yukarıya. Nazmi, Nazmi. Nazmi oğlum kendine gel. Gecenin bu saatinde. Ah, oh, ah oh, oh, sevgili ablacığım. Beklemiyordum beni, değil mi? Nazmi. Nazmi. Ya. Hadi içeri gel. Ayakta duracak halin yok senin. Gel. Çık çık. Ee, önce şu Raşit denen ırz düşmanıyla hesaplaşalım. Sıra sana da gelecek. Bey inşallah be. Ne var ne oluyor Cemil Hanım? İşte gördün beyefendi, beyefendiye bak. Pek de ki var. Ali gel gel. <gülüyor> Aa, Nazmi oğlum ne oldu sana Nazmi Tilaş etmeyin sızdı Yardım edin de içeriye taşıyalım Abla Abla Ablan yok senin ...biliyorum kırdım seni ama... ...ne zaman kırmıyorsun ki? Ben ne yaptığımı biliyor muyum? Bak, ablacığım, ablacığım... ...birim kopsaydı Geçişten da... ...eşişten geçtikten sonra çekil yanında. Özür dilerim, suçluyum. Bak, istersen bugün çamaşırı da bulaşığı da ben yıkayım ha. ha? Çekil şöyle tulumbarın başından, çekil çekil. Çekil, kovaları da ben doldurayım. Ne de becerirsin ya? Niye beceremeyeyim? Raşit Bey nasıl yapıyor? Onun adını ağzına alma. Adama yaptıklarından sonra. Gidip özür dileyeceğim, İnan. Bak, söz... Ne diyeyim bilmem ki nasıl anlatayım Anlamıyorsunuz ki beni Anlamıyoruz öyle mi Hep kendini düşünürsün başkalarının derdi yok mu Herkes senin gibi mi yapıyor Bunalıyorum abla bunalıyorum Uf, Ne oluyor bana bilmiyorum İçimde hep bir sıkıntı var Böyle istemediğim şeyleri yapıveriyorum Dün akşam böyle oldu O oh, Halis ile Beysel'in sözüne kanıp İçkinin de etkisiyle Ne dedi Halis ve Veysel sana Sarhoş geveciliği işte üstünde durmaya değmez Üstünde durulmaya değmeyen şey yüzünden mi mahalleyi ayağa kaldırdın Söyle hadi ee, Nasıl anlatsam Seninle Raşit beyle ilişkin olduğunu Birlikte dolaşırken gördüklerini söylediler Demek öyle Peki senin bana hiç mi güvenin yok Hemen kötüye yordun namusunu korumaya kalktın Düşünemedim sarhoştum Sıkıntılıydım ...biliyorsun işte hep annemin yüzünden. Ehliyet halalı kaç ay oldu... ...ama o istemiyor diye şoförlük yapamıyorum. Ne olur sanki izin verse. Benim de iyi kötü bir arabam olsa... ...şöyle kurulsam içine... ...müşteri beklesem... ...akşam olunca elimde ekmek... ...göğsümü gere gere eve dönsem... ...düğünde bayramda sana basma... ...anama namaz örtüsü alsam ha... ...kısmet olur da bir gün evlenirsem... ...çocuklara horoz şekeri... ...kırmızılı sarılı pabuçlar... Sonra yengene ne bileyim eşarp filan... ...ara sıra kırlara bile giderdik... ...uzanırdık çimenlere... ...siz mangalda cızbız yaparken ben de çocuklarla top oynardım... ...Tahsin amca Müzeyyen'in düğününden sonra arabayı devredecek bana... ...öyle çok istiyorum ki bunu... ...biliyorum istediğini... ...ama böyle kaçarak onun bunun kalbini kırarak istediğine kavuşamazsın ki... ...oradan oraya atılan bir top gibisin... ...her şeye çarpıyor dokunuyor sonra da yuvarlandığın yerde yine yalnız kalıyorsun... Yaşantına bir düzenler artık Her zaman anlayışlı oldun bana karşı Sağ ol. Dediğini yapacağım Göreceksin bak Barıştık değil mi? Barıştık Ey benim güzel ablam Gel gel bakalım öyle şey. gel bakalım hop hop Aa, Dur dur ne yapıyorsun bırak düşüreceksin beni <gülüyor> Nazmi geldi bugün Daire'ye Özür dilemek için Söylemişti özür dileyeceğini Çok utanıyor size karşı Ama onun da içinden çıkamadığı sorunları var Biliyorum Anlattı bana Aslında hepimizin sorunları var Öyle ya da böyle Kimimizinki çözümlenecek yerde Büsbütün artıyor Kör düğüm Şu kanepeye oturalım mı? Oturalım Şey diyecektim size Yarın evden taşınıyorum Taşınıyor musunuz? Evet Evi satmıştım yani O parayla küçük bir yer aldım dün Pek öyle ahım şahım bir yer değil ama idare eder Tabi Taşınmamın nedeni yalnızca bu değil Biliyorsunuz dedikodular Biliyorum bu kente gelirken bazı şeylerin değişeceğini sanmıştım yaşantımda. Ama gördüm ki kurallar her yerde aynı. Hep başkalarının gibi bir evim olsun istedim. Başkalarının gibi bir ailem. Ama olmadı. Yıllar yılı annemle birlikte yaşadım. Bıraksam bırakamazdım. Elim kolum bağlıydı. Evlenmeyi düşünmediniz mi hiç? Düşünmedim diyemem. Ama hastalıklı yatalak bir ananın oğluyla aynı evde hangi kız yaşayabilirdi? Benim acılarımı, benim sıkıntılarımı kolayacak kim paylaşabilirdi? Belki böyle bir kız bulabilirdim. Ama kendi sıkıntımı başka birine devretemezdim. Haksız bulurdum. Bu. Anlıyor musunuz beni? Anlıyorum. Sizinle ben birbirimize çok benziyoruz Böyle rahat konuştuğum için beni bağışlayın lütfen Ama belki de bu son konuşmamız olabilir Söyledim Kolay konuşan biri değilim ama Şimdi konuşmak zorundayım Keşke sizinle normal koşullar altında tanışabilseydik Şey 37 yaşındaki bir insanın evlenme teklifi biraz anlaşılmaz oluyor Yani böyle Eğer benim yapamadığım şeyi yapabilirseniz Anneniz sizin için bir engel değilse Biliyorum çok zor bir şey bu Benimle eğlenir misiniz? Bakın... Böyle... Şu, şu, ...şu anda... ...ne diyebilirim ki? Biliyorum bencillik ediyorum. E hemen cevap vermenizi istemem sizden. Üzdüm mü sizi? Kızdınız mı bana? Geç oldu. Bakın bizim semtin otobüsü geçiyor. Kaçırırsak eve geç kalırız. Annem meraklanır. Cemile Hazırlanamadın mı daha Şimdi bitiyor Çabuk ol geç kalacaksın Bu rüzgâr da nereden çıktı şimdi Yağmur yağacak anlaşılan Gece boyunca çınar uğuldadı Pencereler zangırdadı durdu Ah bir yağmur yağsa diyen Sen değil miydin Yağmur bendim bendim Sendin sendin ya <gülüyor> Nasıl buldun elbiseyi Güzel olmuş mu Ay öyle fırıl fırıl dönüp <gülüyor> durma başım döndü Güzel olmuş çok yakışmış Asıl fırıl fırıl dönen sensin Ne arıyorsun oralarda <gülüyor> Sahi güzel Güzel dedim ya kızım Anne de bir gariplik var bu sabah Elbiseme bakmadan güzel dedin hangisi var üstümde gördün mü Aaa O muytu Ben de şey sandım hani Düğünde giyecektin sen bunu Düğünde giyecektim ama ee? Vazgeçtim Ha bir gün önce giymişim ha bir gün sonra ne fark eder? Hem müzeyen merak ediyordu görsün istedim. Bugün gelinliğini son kez prove edeceğiz. Düğüne gelecek misin? Bilmiyorum şimdi kafam karışık. Hadi sen gideceksen git kızı bekletme. Şey gideceğim gideceğim de. Raşit Bey gidiyor anne. Eşyaları yüklediler herhalde. Herhalde az önce bana geldi Vedalaşmaya mı Yo, Niye vedalaşsın ki Geldi elimi öptü Sonra Anne ne oluyorsun sen ha, Gene gelecekmişti Hay Allah Bir düşün teyze dedi Raşit bey seninle evlenmek istiyormuş kızım Benimle Evet kızım Ben de Cemile isterse dedim ne diyeceğimi şaşırdım Apansız pat diye söyleyiverince gördün mü sen az konuşan Raşit Bey'in yaptığını. Ne deriz gelirse Cemile? Bayağı ısınmaya başlamıştım çocuğa. Seni. Seni bırakamam anne. Beni bırakamaz mısın? Ya. Tek mesele bu mu kızım? Şey bak eğer buysa beni düşünme. Daha o kadar yük olacak hale gelmedim şükür Elim ayağım tutuyor Böyle böyle idare ederim Hem sen evlenip gitince iki evli olmayacak mıyım Bir de Nazmi evlenirse Zaten ona da diretmeyeceğim artık Varsın istediğini yapsın Madem Tahsin amcası veriyormuş arabası Anne Anneciğim Niye ağlıyorsun peki Ay ya Deli kız Hadi git artık Zeyhan seni bekliyordur gitti Beni dağılatacaksın şimdi Şey bak bana bak Gözden de sil bakayım Kapıdan çıkarken Raşit bey görür de Bir şey oldu sanır Peki anne ah. Ah, ah. Bakanı yine çarpıştık özür dilerim Ben de sizi görmek istemiştim Tamam mı eşyalarınız Evet Allah'a ısmarladık Güle güle Şey Cemile Hanım Ben Biliyorum Sahi mi Söyledi mi annenize Kızmadınız mı bana Bakın eğer isterseniz Sizin evde de oturabiliriz Burada Evimi kiraya veririm Anneniz size bıraktı. Eğer isterseniz hemen boşaltabilirim eşyaları. Yapabilir misiniz bunu? Ya sonunda annem için. Sen istersen. Sana annemle geçen yıllarımı anlattım Cemile. Hem doğru olan da bu değil mi? Hadi evet de, ha evet, evet mi? Evet de indireyim eşyaları. Evet, evet Raş. Üstümü değiştireyim birlikte taşırız yukarı Birlikte hemen şimdi Mahmut Tuna Boylu'nun radyo için yazdığı Bir Suçlu Gibi Ezik adlı oyunumuzu sunduk.